Risale-i Nur külliyatı tam üç ana konudan oluşuyor. Birincisi iman hakikatleri. Yani biz bu kainata ne için gönderildik? Allah cennete veya cehenneme gideceğimizi biliyorsa Yunus. E bizi direkt oraya alsaydı hani bu dünyada niye çileli bir şekilde devam ediyoruz. Ardından birileri bize meleklere iman edin dedi ama bunun bir delili olması gerekmez mi yani? Düşünsene Resulullah Aleyhisselam bulunduğu devirde tek başına çıkıyor. Ve sizin inandığınız putların her biri sizin inandığınız faaliyetleri yapmaya muktedir değildir diye hepsini yalanlıyor. Siz hiç kimse sormaz mı? Bir de o dönemi düşün. Yani yalanladığı insanlar Kureyş kabilesi, bütün o bölge halkı, bedevi insanlar geçimini oradaki putlardan kazanıyor. Ve birisi çıkıp la ilahe illallah diyor yani bu putların hiçbirinde bir espri yoktur. Bunlar hiçbir şey yapmaya muktedir değildir. Bütün kudret sadece bir yaratıcıdadır diyor. Sence bu insanlar çıkıp demiş midir, dememiş midir? Yahu sen peygamber elindeki Kur'an ve Allah'ın tek olduğunu iddia ediyorsun. İyi de senin delilin nedir diye. Hz. Efendim? Hazreti Ebu Bekir bile soruyor. Biraz sesini yükselt. Hazreti ya. Ebu Bekir bile soruyor. Eyvallah. <gülüyor> <gülüyor> İnsanlar evet. bir delil arzu ediyor. Aynen. İşte Yunus biliyorsun Risal Dum'un ilk parçası iman Hakikatleri bu sistemi çözüyor. Yani ruhun eksik dinamikleri var. Onları hallediyor. Yani Allah sonsuz bir rahmeti var. Doğru mu Yunus? Aynen. Mesela Allah mı daha rahmetlidir, senin annen mi? Tabii ki Allah. E peki anne sana şiş soktu mu? Hayır. Peki Cenabı Allah şeytanı yaratıp neden birçok insanın şeytanın kandırmasıyla cehenneme gitmesine müsaade ediyor? müsaade Oy. ediyor Kardeşim Risale-i Nur'da ikinci bahis, var mı aklında nedir o ikinci bahis? Birinci ya, iman hakikatleri, ikinci laika. Laika deyince ne geliyor aklına? Sahabeler bu dönemde yaşasaydı nasıl yaşar? Muazzam bir şey. Bu asırda bir sahabe yaşasa, onun davranış metodolojisi, tekniği, taktiği, stratejisi... Bunlar acaba neler olurdu yani bu bahisler mevzu? Mesela düşün bak, şimdi mesela bir olay oldu aramızda. Ben de seni çok fazla kırdım ama davaciyetinde. Sen bana darılabilirsin değil mi? Ya evet. abi niye aramadın, niye çağırmadın, niye etmedin Bak, Risale-i Nur'da şöyle bir cümle geçiyor. Münafıklara yardım hükmünde olan Küsmek ve darılmaklığınızdan vazgeçiniz Şimdi sen bana darıldın davada Daha sonra ahirete gittin Resulullah dedi ki Ya Yunus bana neyle geldin Münafıklara yardım ettim de geldim. Ya Resulallah diyeceksin. Şimdi artık darılabilir misin? Hayır. İlginç yani. Sistem gerçekten muazzam. işte lahika metodu bu. Bu asırda Halid bin Velid yaşasaydı acaba kılıç kalkanla mı devam ederdi? Yoksa onları köşeye koyup bu asır kalem kağıt aslı mı derdi? Yani bunları anlamanın bir yolu olması lazım. Ve burada Risale-i Nur devreye giriyor. Bir üçüncü parçası daha var Yunus. Orayı biliyor musun? Evet. Ne onlar? Müdafalar. Bir de o müdafalar. Yani 2000'e yakın Mahkemeden geçiyor ve kaziye muhakeme. Yani buradaki hiçbir cümleyi artık dava açılamaz gibi bir hüküm var risale değil mi? Abi bu arada konuşmacıyla hiç bağlantı kurmuyorsunuz, hep ikiniz gidiyorsunuz. Haa değil mi Sinan? <gülüyor> <gülüyor> bu hükümle beraber bunları savunduğu yer müdafaalarda geçiyor. Yani bir insanın ruhunu coşturan hadiseler. İnsan okuyunca gerçekten bakıyorsun mahkemede. Belki Yunus son anlarını yaşayacaksın yani ebeden seni içeri sokabilecekken biri çıkarıyor neye güveniyorsun dediği zaman çefenini fırlatıyor sana. Yani muazzam bir ruh halim. Mesela Üstad'ın ümitvar olunuz cümlesini hatırlıyorsun değil mi? Evet. Üstad'ın ümitvar olunuz dediği sahnede Üstad tecrit altında ve kapıda nöbetçiler var dışarı çıkmasın diye. Kardeşim bir insan bu kadar kapsamlı ve insanın bütün hayatına nüfuz edebilecek bu eserlere talebe olmak isterse yani Talebeden ne geliyor aklına? Talep etmek. Talep etmek. E peki Risale-i talebe olup ondan ilim talep etmek için önce ne yapmak lazım? Okumak lazım. <gülüyor> aynen. O, kita <gülüyor> Zor <geldin yine> <gülüyor> o kitabı okumadan, yani ondan bir şey talep etmeden, talebe olma imkanı var mı? Tabii ki yok. Tabii ki yok. Hiç zannetmiyorum. E şimdi bazıları üstadın yanına geliyorlar. E şimdi burada da görüyoruz. Bizim de bazı dualarımız var. Allah'ım bizi bu ilim yoluna talep et diye. Şimdi bu dualar var da yani... Senin meslekte bile yanına gelip çalışmak için herhalde 10 tane soru sorursun. Bu var mı, şu eksiğin var mı, bunu yapıyor mu, bunu yapmıyor mu diye. E şimdi Risale-i Nurlara, böyle bir davaya talep olmak için bile bazı şartlar mevcut. Evet. Üstad Hazretleri, mektubatta bu şartları söylemiş Sen ufaktan oku bakalım, biz de başlayalım şartlara. <gülüyor> bir diyeceğim var mı evlat? Yok reis, estağfurullah. O zaman oku. Sadırdan değil, satırdan konuşalım. Buyur. 10. <gülüyor> mesele. Malumdur ki, Bizi ziyaret eden ya dünya cihetiyle oh. <kıkk> bizi ziyaret eden... Ne oldu? İmana mı geldi dünya yani bir anda? Yok, Yok abi hep öyle diyor. Ne oldu? Aaaa! Oooo! Hahaha! Devam. Malum olsun ki bizi ziyaret eden ya hayatı dünyeviye cihetinde gelir, o kapı kapalıdır. Tamam mı edeyim? Hizami dolacak. Kapı kapalı reis. <gülüyor> <gülüyor> Espriyi yedire söylememiştim. Evet. <gülüyor> Vallahi ben de Üstad, o zaman iki geliş var. Ya dünya hayatı için gelecekler ya da ahiret için gelecekler. Dünya için gelindiğinde o kapı, kapı. kapalı. Peki ahiret için gelindiğinde direkt açacak mı? Oku bakalım devam et. Veya hayat-ı uhreviye cihetinde gelir. O cihette iki kapı var. Şimdi ya dünya için geliyordu. Ya, ya uhrevi hayat. Dünya için kapalı mı? Evet. Kapalı. Peki uhrevi hayat için kaça ayırdı kapıları? Yine iki. Bu sefer yine iki ayrıldı. Devam et. Ya şahsımı mübarek ve makam sahibi zannedip gelir. O kapı dahi kapalıdır. Ya şahsı için gelecekler. Hani bazen geliyorlar ya. İşte abi böbreğim ağrıyor. Bir dua et oku falan diye. Beni bir gün telefonla aramıştı bir tanesi. Abi işte benim abi futbolcu ayağını sakatladı çaprazları falan dedi. Bir dua oku falan dedim. Tut telefonu dizine. Yani o ciddi arıyorlar ya böyle sürekli. Abi bir dua et. içimize bereket gelsin. Karın duası et işte şu rızkımız atsın şöyle olsun böyle olsun diye. Üstad diyor ki benim şahsımı makamlı zannederler. Aslında ahirete bakıyor gibi gözüküyor ama Yunus çok bakmıyor ahirete. Yine ben tatlı bir müslüman olarak dünyam ferah olsun diye geliyorlar. O kapıyı da Bediüzzaman Hazretleri kapatıyor. Devam et. Çünkü ben kendimi beğenmiyorum. Beni beğenenleri de beğenmiyorum. Muazzam. O şekilde üstada makam verip geliyorlar ya Yunus. Üstad Hı. diyor ki iyi böyle siz geliyorsunuz ama ben hem beni beğenmiyorum, yani öyle bir makam mı olduğunu iddia etmiyorum. Hatta ne diyor risalelerde? Konuşan yalnız sakitarttır, saydığın yoktur diyor. Hmm. Hem ben beni beğenmiyorum, hem beni beğenen sizler var ya, o tavrı ve sizlerin o şeklini de beğenmiyorum. O yüzden de zaman birileri ona makam verip, o makamdan ötürü yanına gelirlerse o kapıyı Kafası. kapatıyor. Cenab-ı Hakk'a çok şükür beni kendime beğendirmemiş. İkinci cihet. Sırf Kur'an-ı Hakim'in dellalı olduğum cihettedir. Bu kapıdan girenleri aler reysi vel ayn kabul ediyorum. Yani baş göz baş üstüne. üstüne. Hı hı. Evet. Onlar da üç tarzı olur. Ya dost olur, ya kardeş olur, ya da talebe olur. Şimdi baştan özetleyelim. Üstadın yanına Yunus. İlk iki tarafta hangi vecihte gelebiliyorlar? Dünya ve ahiret. Dünya ve ahiret. Dünya nasıl? Kapalı. Kapalı. Peki ahiret için kaç giriş yolu var? İki. İki tane. Bunlar neydi? Şahsıma takılanlar. Evet. Kur'an'ı anlatmamı Kur an Kur'an'ı anlatmam için gelen. Şahsına takılanlar kapısı da kapalı evet. mı? Evet. Kur'an'ı anlatmak için gelenlere kaç tane açıyor üstat? Yine üç. Üç tane açıyor. Peki bu üç tane hangisi? Doğru. Dost var. Ondan daha iç dairede. Artık evin içine girmiş olan kardeş var. Ondan daha daha iç dairede. Artık yatak odası daire dediğimiz, en iç daire dediğimiz artık talebe mevcut. Acaba bu okuyacağımız birazdan şartları var yalnız. Evet. Şimdi hangisine giriyorsun daire içinde misin, dışında mısın, uzakta mısın? Şimdi bu şartların hangisi sağlıyorsa senin sınırın, hattın hududunda orası demek. Devam et kardeşim. <gülüyor> Dostun hassası ve şartı budur ki. katiyen sözlere ve envar-ı dair olan hizmetimize ciddi taraftar olsun ve haksızlığa ve bid'alara ve delalete kalben taraftar olmasın. Kendine de istifadeye çalışsın. Şimdi dostun 3 tane şartı var o zaman. Söyleyebilecek misin? Bir... Bize taraftar olacak. Bize taraftar olacak hizmetimize. İki... Bidalara taraftar olmayacak. Bidalara... Bida ne Yunus? Bida yani sonradan çıkıp ben Allah'a sebebi bulanmışım. Var mı aklında bir bida? Mesela çaput bağlama. Çaput bağlama. Hiç şahit oldun mu böyle bir şey? Yok ama duydun var. Hazreti Ömer'in bir ağacı kestiğine dair. Ha ha ee. yani ha. Günümüzde şart Hazreti Ömer de oldu. kesiyor. <gülüyor> evet. Üçüncü ha. kardeşim? Şimdi de kendine de istifadeye çalışır. Kendisi istifade edecek. Yani öyle duydum, günah çıkardım, işte sizi sevmem öyle değil yani. Ya ben de bu hakikatleri duydum. Demek ben de kalbime sindirmem lazım. Şu an dostu konuştu. Bunun bir tane daha yakını var mı? Var. Evet. Kardeş. Oku bakalım kardeşim. Kardeşinin hassası ve şartı şudur ki, hakiki olarak sözlerin neşrine ciddi çalışmakla beraber, beş farz namazını eda etmek, yedi kebairi işlememektir. Kardeşin şartlarına ne Yunus? <gülüyor> Kardeşi şartlar ne biliyor 5 vakit farzları yerine getirecek. Ve? Sözlerin eşine çalışacak. Evet. 5 ee, vakit... Kebair'den uzak duracak. 5 vakit namazda yerine getirecek. Sen herhalde buralarda çok gezmiyorsun ezberinde neyi tutamadığına göre. Ya, Direk... Gel <gülüyor> gitsin. Eyvallah kardeşim. Şimdi benimkini oku talebeyi. <gülüyor> <gülüyor> Allah hepimizi talebe eylesin. Çok çok çok zor. Çok yüksek Orayı açıklamadık. Hadise. Sen açıkla. Kebair ne? E var işte büyük günahlar. Var mı örneğin? Evet. Yalan gibi. Başka? Dolan. <gülüyor> <gülüyor> ne anlatıyorsun sen ya? Büyük günahlar. Var mı? Bir dakika. Senin, senin var mı öyle büyük günahların? Var. Hangisi? Dolan mı? Savaşta cepheden kaçmak. Ooo. Kendini ne mal olduğunu biliyor işte. ya. Ya reissin alhamdülillah. Kaçıyoruz yine kaçacağız. <gülüyor> Bize <gülüyor> kaçmaya devam edin. Öyle reis. Savaştan kaçmak. Ama en ziyade yara alanlar, siperlerini terk edenlerdir. Sen o zaman yaralısın ya. biraz ha? Yaralı Yaralıyam. <gülüyor> <gülüyor> ya. Ben yaralıyam ben ya. Rabbim şifa olsun <gülüyor> gönlüne Yunus. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Çok zor senin gönlüne ama bizimki dua olsun işte. Zordur ne yapalım. <gülüyor> talebeliğin hassası ve şartı ki... Devam. Talebeliğin hassası ve şartı ki... Sözleri kendi malı ve telifi gibi hissedip... Bir dakika sözler dediğine... Risale-i Nur. O zaman sözler diye geçiyor. Evet. Çünkü 33. sözden... Mektubat, 31. mektuptan da lemalar doğuyor. Yani külliyatın birçok parçası sözlerden doğduğundan dolayı, bir i sözler diye külliyat bahsediyor. Biliyorsun 13 tane eser ama satın alınca 14 tane eser olarak yani. Evet. Bir tanesi eski sayıda önemi ama külliyattan diye yazmıyor üstüne. Hı. Buyur devam edelim kardeşim. Başlan hocam Sözleri kendi malı ve telifi gibi hissedip sahip çıksın ve en mühim vazifesi... O, oh. benim mühim vazifeyi hayatı yetti. Onu oh. neşir ve hizmeti bilsin. Yani şunu diyecek o zaman. Şu kitapta Bediüzzaman Said Nursi müellif yazıyor ama bu kendi eserimdir ve benim hayatımın en mühim gayesi. Matematik öğretmenliğinden daha mühim. Eczacılıktan daha mühim. Yaptığımız ticaretten daha mühim. Ondan şundan. Belki belki değil, kibarlık olsun diye belki diyorum. Ailemizden, yedi düvelimizden daha mühim bir vazife var. Bu kitapların Neşri. Eğer bir insan hayatının en mühim gayesi olarak bunu seçmiyorsa ve bu eserleri kendi malı gibi bilmiyorsa risale Nur talebesi değildir, değildir. olamaz. Zormuş değil mi olmak ya? Çok zor. Çok, görebildin mi etrafında talebe? Üstadın varisleri var değil mi? Sungur abi, rahmetli, rahmetli Zübeyir abi, tahir Mutlu abi, Hüsnü abi, Said abi, Fırıncı abi elhamdülillah. Bir, bir kısmıyla tanışmak nasip oldu. Onlar ne kadar Fırıncı abi burada kaldığında nasıl da değiştirdi atmosferi elhamdülillah. Allah onlar gibi olabilmeyi nasip eylesin hmm. inşallah. Hmm. Sana biraz zor gözüküyor ama Yunus. Çok zor. <gülüyor> Çok zor. <Oy. gülüyor> Senin diyeceğin, ekleyeceğin bir şey yok herhalde değil mi? Yok reis. Ne eklenir? Ya, pas atmaya çalışıyorum ama. Yok reis talebe değiliz. Kardeş, zor, dost. Belki. <gülüyor> yani var. Yunus kendimizi vakfetmeye çalıştığımız bir mesele var. Allah inşallah tabi buralarda bu mertebeleri niye saydık? Biz tahmin ediyoruz ve Hüsnü yakışıklı bir yorum yapıp dua ediyoruz ki mertebeler arttıkça inşallah ahirette de Allah'ın rızası artacak diye düşünüyoruz. E biz de bunu yapmaya çalışıyoruz. Akıllı bir adam da şunu yapar Yunus. Mesela şimdi beni bir gün sokakta görüyorsun. Üstünde bir sürü yük var. Davet mi beklersin yoksa koşup yardıma mı gelirsin? Mehmet abi dur yükün altında ezilmişsin diye. Koşup gelirim abi. Koşup gelirsin yani. İnsaflı adam bunu yapar. E şimdi bizim de burada birçok genç kardeşe ulaşmaya çalışıyoruz ve omuzlarımızda bir yük var ve gerçekten kaldırılması çok zor yükler. Belki de altında eziliyoruz. Ey bu meseleyi dinleyen, samimi, fedakar kardeşlerim, eğer gerçekten samimiyseniz, davet beklemek yerine, gelip o yükü kaldırmaya yardımcı olursunuz. Nasıl? Yeni elemanlar mı geliyor? İnşallah. <gülüyor> Altına geliyorlar. Öyle. İnşallah reis. İnşallah. Evet. Kapat hele bir şey de falan kapatsın. Ha? Şiir de okuyabilirsin. <gülüyor> tamam sen git reis, ben arkandan konuşayım. <gülüyor> <gülüyor> Beni niye çağırdı bilmiyorum yani. <gülüyor> Hiç konuşturmadı beni. Hep böyle yapıyor. Sonraki videoda görüşürüz. Mehmet Yıldız'ın. Lan oturacağım, otelde miyim, du mi hocam burada? Dur! Geldi lan! <gülüyor> o geldi? O sus sandalyeden mi geldi? <gülüyor> Seni çağırdı ya, konuşturmadı. Ben de çağırdı konuşturmadı. Hep böyle yapıyorum. Hadi seni konuşturmadı. Beni niye konuşturmuyor? Hadi onu Ama... bunu geçtim. Seni de konuşturmadı, Ben de konuşturmadı. Sinan abi hiç konuşmadı. <gülüyor> <gülüyor> Sinan çay getir. <gülüyor> Eğer bu video size ulaştıysa paylaş başkalarına o. Sen de bu hizmetimizle ortak ol. Dualarımıza pay al. ahirette kardeşimiz ol.